yayare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın. Evet Günaydın. iyiyiz. İyiyiz. Sen olmadık, de iyisin. <gülüyor> Evet, bu, bugün tamam. Bugün neyi konuşalım? Ne, ne konuda karamsarlık yaşayabiliriz? Yok bugün iyi girdik. İlk önce barış haberleriyle girdik, sonra normal halimize geri döndük, karamsarlaştık. Evet, evet. evet. Aslında... Ya barış haberleri derken tabii yani hani o, da, o da ayrı bir aslında acıklı tarafı var. Evet, çok. Ee, barış hani bu kadar kolay havası esebiliyorsa niye esmiyor normalde? E, i̇nsanlar alıp duruyorlar işte her gün Evet biz yani gün... bugün Şeyin üzerinde durduk e, Kolombiya ile Fark gerillalar arasında işte ilk doğrudan görüşmeler başlaması Filipinler'de işte Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Ön barış evet. anlaşması imzalanması Filan gibi bir evet. de Türkiye'de de ilk defa böyle bir Uzun zamandan beri ilk defa işte Çankaya ve AKP'lilerle gizli Tutulan görüşmelerin basına sızması Gibi şey ver ama açlık grevleri de devam ediyor tabii. Tabii yani şimdi dünyada da hani böyle birden birkaç örneğin üst üste geliyor olması aslında enteresan tabii anlaşma ya ilerlenmesi bakımından ve bir hava değişikliği yaşanması bu anlamda dünyadaki benzer çatışmalarda ya da işte herhangi bir şekilde. Yani Kürt sorunuyla hiçbirini aslında birebir bir karşılaştırmak mümkün değil ama bir şekilde bir uzlaşma lafının kelimesinin kavramını geçebileceği olayların diyelim olduğu en azından bir döneme girdik. Enteresan bir şekilde işte de hani mesela işte Kolombiya'nın hikayesinde olduğu bir Oslo lafı geçiyor orada. Burada evet. ne geçiyor falan çok çok enteresan bir durum aslında. Ee, ama yani e, hani bunlar Türkiye'ye normalde de herhalde zaten yani Türkiye kendisi örnek oluyor ve konuşuluyor olabilirdi. Ama bu yol seçilmedi işte insanlar her gün ölüp duruyorlar ve her e, aslında yeni ölümde onu hissediyorum. Artık toplumsal bağı bir daha e, onaramayacağınız şekilde zedeliyorsunuz. Geri dönüşü olmayacak şekilde ve e, yani bunu gene de hani ümitli olmak lazım elbette ama bunun işte sorun şu bu birdenbire bir barış rüzgarının AKP ile BDP arasında esmesi değil olay çok daha derin bir demokratikleşme sorunu ve bu maalesef işte herhangi bir öyle tepeden uzlaşmayla da çözüleceği benzemiyor. Gene işte meclis devre dışı sonuçta böyle bir görüşme vesaire dedi yani bu buna burun kıvırmak veya beğenmemek değil bu elbette benim söylediğim olabilecek her şey olsun, yapılsın. Ama bir yandan da e, hani meclis mesela devrede hiçbir zaman en son devreye girecek meclis oluyor. Bir de hani hep bir milyon kişilik yürüyüşten falan bahsediliyor mesela işte bir toplumsal baskı oluşturulmasından. Sözde KCK operasyonları da sırf işte bu toplumsal baskı sivil desteğin kesilmesi için yapıldı. Ne oldu? Hiçbir şey. Hmm. Aşağı yukarı. Onun için her zaman daha kötüye gitti. Her zaman daha çok sıkıntı ortaya çıktı. Bunun için demek ki farklı bir demokratikleşme çok daha kapsamlı bir şekilde yaşanıyor olması lazım Türkiye'nin genelinde. Bu da olmuyor. Yani insanlar işte mesela bu dönemde de ben hani ona değindim. Eleştirilerinde vesaire o kadar keskinleşiyorlar ki birbirlerine karşı yazarlar birbirini eleştiriyor. Sadece siyasetçiler de değil. Herkesin birbiriyle adeta büyük bir böyle... E, köy meydanında çatışmaya girdiği şey, içindi bir şeydeyiz yani ortamdayız. Dolayısıyla büyük çatışma da e, bu durumda devam edip duruyor. İşte e, Gene de hani mesela Kolombiya örneğine baktığımızda işte orada işte şeyler e, farc e, gerillaları bir e, rap video da mesela çıkmışlardı barış istediklerine dair ve e, böyle hani Türkiye'ye gerçekten de çok yabancı e, olabilecek aslında böyle şeylerde oluyor e, o da aslında çok can yakan bir çatışma e, fakat yine de insanlar bir şekilde demek ki esprilerini kaybetmemişler ki böyle bir şekilde ortaya çıkabilmişler. Evet. E, öte yandan tabi e, bir. Yer konuda e, hani demokratikleşme üzerinden konuşunca işte şey e, İskoçya'nın evet, evet, daha öze, meseleleri. Evet ya yani özellikle de geçip ha, bağımsızlık. bağımsızlık evet olayı e, iki yıl içinde bir referandum yapılacak işte e, bu, bu konuyla ilgili işte bir e, yakın zamanda e, İngiltere'de e, Cameron bir belge imzaladı. E, dolayısıyla işte ee, Muhafazakir hükümet de bu konuya bir anlamda e, İskoçlar kararını versin diyerek yeşil ışık yakmış oldu. Yani o piyaydan çıkmış oldu bir anlamda. Bundan sonrası artık İskoçların kararı. Severek ayrılacaklar yani eğer ayrılacaklarsa. <gülüyor> Vat va çok enteysel bir şey aslında. Yani hani orada e, İskoçların ayrılmasına giden... E, Son yıllarda mesela işte oradaki yani Aslında bütün e, egemen partiler Sosyal demokrasinin bir Türevi olarak adlandırılıyor İskoçya'da Yani demo, e, illa işte hani Sadece sol hareketleri demokrasiyle ilişkilendirmiyorum elbette yani Bağlamıyorum ama hani demokrasinin Çeşitli en ileri türlerinden hangisini Seçelim gibi bir şey oluyor yani burada Ve e, özellikle e, İşçi partisi suçlanıyordu burada şey olarak e, gelişmeleri anlayamadı işin nereye gittiğini anlayamadı ve ona göre e, şey yapamadı tepki veremedi ve giderek işte İs İskoç Ulusal Partisi güçlendi e, bu diğer e, partiler e, güç kaybederken diye böyle bir şey vardı mesela hani bir anında liberal e, demokrasi kaybetti e, giderek ve işte milliyetçi demokrasi kazanmaya başladı milliyetçi demokrasi diye bir şey de hani aslında Tuhaf geliyor biraz açıkçası o, Oksimoron gibi bir şey aslında <gülüyor> Evet Ama bir, bir, bir şekilde burada hani Solun da Milliyetçi bir hareketi destekliyor Hale gelmesi çünkü onun özgürlük Anlamına geliyor Ve haklar Çerçevesinde onun destek ...lenmesinin mesela enteresan bir şey var orada tabii Ama işte e, belki de e, bizim özellikle Türkiye'deki manzaradan çok aşina olduğumuz bir şey, solun e, pek çok kesimi, kendisine sol diyen kesimlerin büyük bir bölümü zaten özünde milliyetçi, ulusalcı bir e, çizgiyi her zaman çekirdeği barındırmış olduğu hatta giderek de bu çekirdeğin güçlenerek kendini hissettirdiği de söylenebilir yabancı Bence değiliz değil. yani yabancı değiliz evet ya yabancı değil. aynen İskoçların hani milliyetçiliği gibi olsa gene iyi kalacak belki bilemiyorum yani orada mesela şöyle bir tartışma duyuluyor hani biz şey olursak bağımsız olursak buradaki diğer şeyler gruplar ne olacaklar? bu sefer İngilizler azınlık durumuna düşecek. Burada yaşayan İngilizler. Ondan sonra bu durum nedir? İşte işte göçmenler var, o var, bu var. Nedir durumumuz, ne yapabiliriz? Gibi bir tartışma yürüyor mesela. Yani en azından bu açıdan bakılırsa bu milliyetçiliğin bir türü ise bu gene de hani e, bu arayışın olması çok önemli bir şey. Evet yani dünyada İngilizlerin azınlıkta kalan İngilizlerin hakları için savunma yaptığımızı düşünmek bile insanın... <gülüyor> Nereden nereye? <gülüyor> Evet, her şey mümkün dünyada. Evet. Sırf sıfır tabii İngilizler de değil. Onun dışında işte her türlü farklı işte mesela İngilizlerin arasında da işte mesela Hintürken İngilizler ne olacak? Işte bilmem ne olacak? Biz işte çok beyaz İskoçyalı mı şey yapacağız? Acaba destekliyor olacağız? Gibi aslında yani %2 gibi falan üstelik de bu şeyler mesela e, İngiliz kökenli fakat e, yani İngiliz vatandaşı fakat başka e, ırklardan olan insanlar işte Pakistan mesela Hint köken vesaire diyelim e, onlar da ciddi ama dediğim gibi tartışma konusu biz kendimizi rahat hissedecek miyiz o kendi onlar da kendi aralarında tartışıyorlar e, bu durumda daha büyük bir şeyin içinde mi olmak istiyoruz Chemsiyen yoksa Hint Chemsiyen mi? Ama en evet, müthişi gerçekten. beyaz İngilizlerin durumu olur. Onları da savun, savunacağımız bir gün geleceğini düşünemezdim. Be belki onu da göreceğiz. O, o, onu da görebiliriz. İki yıl sonra bakalım. Iki, i̇ki yıl sonra her şey olabilir. Aslında yani bu işleri bir, bir kere bu şekilde dikenlerinden arındırıp çatışma dikenlerinden bir noktaya geldiğimizde çok enteresan durumlar ortaya çıkıyor evet. insanlık halleri. Mesela hani diller bakımından işte İrlanda meselesi yani kuzey İrlanda değil sadece bir İrlanda meselesi var büyük ve işte şey İrlanda'da da mesela çok ilginç bir şekilde Galik yani asıl İrlanda'nın şeyi dili Kelt mesela hiçbir evet. zaman bir sorun olmamış. Evet. ...bir mesele olmamış. Hatta şu an geçtiğimiz haftalarda... ...çok enteresan bir sunum dinledim. İrlanda'dan. Yoksa yani İrlanda değil. İrlanda'nın kendisinden bir... ...akademisyenin yaptığı. Biz acaba dilimizi nasıl yaşatırız? Sorunu. Çok ciddi bir sorun İrlanda için. Herkes İngilizce konuşuyor çünkü. Ve... ...kendi dillerini yaşatma çabaları... Bayağı da ciddi para harcandığı Efor sarf edildiği Bu konuda yeni de bir kanun Hazırlanmış mesela Özellikle eğitimde ve onun dışında Her türlü alanda işte Bildiğimiz daha çok nasıl kullanıldığı gibi Ama kullanılmıyor Ana dilde eğitim yapmıyorlar mı? İrlanda? Ana dilde eğitim de var her şey var <gülüyor> Fakat <gülüyor> bir şekilde tercih ediliyor Halk tercih etmiyor bunu Çok ilginç işte bu işler bu noktaya geldi mi? Biz de sesini gidiyor, sesini kısıyorlar. Mert, <gülüyor> burada bana bir sabotaj yaşanıyor demek ki. Neyse, ya yani bu, bu bu işlerin hani bu, bu, günü gelince bu, bu mesela Türkiye'de kullanılmamaya başlaması ben bence çok büyük bir şey olur. Hani bir tamamen insanların pratiklik açısından Türkçe'yi seçiyor olması vesaire falan ciddi bir tehlike aslında. Türkiye'de de bunların konuşuluyor olması lazım. Türkiye'nin yani, kendisinin dertleniyor olması lazım. Çok net örnek. Toprağımızın ana dillerinden bir tanesi kayboluyor mesela diye zamanı geldiğinde. Evet küçük. bunun çok Umarım, net örneklerini de mesela Ladino'da gördük. Yani, <gülüyor> elbette, elbette. Yani Ladino ve diğer başka ana dillerde. Yok, gidiyor yani. de Ermenilerde zorluk çekiyorlar. Ermeni, birkaç ufak çaba dışında. Evet. evet. Evet yani tabi ana dil meselesine geldiğimizde Türkiye'de herkesin o kadar çok derdi var ki Kürtçe'ye çok konuşuluyor ama Onun dışında e, hakikaten yani bakıldığında işte e, Ermeni, işte, Lozan azınlıklarının ayrı sorunları var e, Onlar da işte e, aslında Lozan anlaşması tarafından korunan hakları olduğu halde dil meselesinde eğitimde dille dil kullanmak açısından ee, özel okullar e, kanuna tabi olarak çok sıkıntı çekiyorlar ee, özel okul statüsünde olmaması gerektiği hal, olduğu halde okullarının. Ya bir nevi o işte yabancı dilde eğitim yapan okullar vesaire işte hep bir yabancılık dışlanmıştık yani siz de buraya ait değilsiniz mesajınız hep verildi aslında örnekler bunlar. Evet pek çok ee, başka azınlık içinde bunlar konuşulabilir yani dilsel azınlıklar içinde ne ve hepsi yani. <gülüyor> El, elbette yani şimdi işte Çerkezce tabii çerkez, çerkez. dili olarak ön plana çıktı. Kürtçenin yanına bir hani birine artık şantyon gibi diyeyim yani bunu Çerkezciyi güçlendirmek için söylemiyorum tam tersi hani bakış açısı devletin yaklaşımı açısından söylüyorum Kürtçenin yanında Kürtçe yalnız kalmasın da işte yaşayan dillerimize bir tane daha ekleyelim gibi bir durum oldu yani umarım ben kitapları henüz görmedim fakat en azından kitaplarının olması vesaire böyle şeylerin Derslerin veriliyor olması, büyük bir çığır açılması gibi gözükebilir. Fakat işte bu ana dil bir hak değildir diye başbakan çıkış yapınca da orada olay zaten tablo ortaya çıkıyor. Bir nevi hak verir gibi gözüküp aslında bir hak almak bu. Hakkın önünü kapamak. Evet. Ee, çünkü orada işte birkaç saat bir göstermelik, seçmeli ders gibi dilleri verdiğinizde Çerkezler gerçekten Çerkezce yani işte anladığım gene evde öğrendikleriyle kalacak herkes. Kürtler için de aynı şey geçerli. Üstüne fazla bir şey konulmayacak. Fazla bir şey değil, neresi hiçbir şey konulmayacak. Dolayısıyla işte onu o, ayrıca başka o dilleri öğrenmek isteyen insanlar varsa ana dili Kürtçe, Çerkezce olmayan Onların da asla o şekilde öğrenme şansı yok. Dolayısıyla yepyeni bir şey getirmiyorsunuz aslında. Evet. Bu, e, bunlar tabii çok trajik şeyler. E, fakat e, yani bir yandan da baktığımızda e, yani dünyada işte hep onu söylemeye çalışıyoruz. Hak meseleleri nereden nereye geldi, ne oluyor, nereye gidiyor diye işte Avrupa'nın içinde de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Hep bunu söyledik mesela işte gene önümde bir tane rapor var ee, ve işte bu son yıllarda son iki yılda gerçekleşen 2010'dan işte şeye kadar 2012'ye kadar aşırı salılintili şiddet olayları incelenmiş Avrupa genelindeki. Ve işte çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde hedefte romanlar ve özellikle göçmenler var. Evet. Ee, burada yani Avrupa'da işte bu trend yükselirken işte Türkiye'de de hep burun kıvrılıyor işte Avrupa'ya zaten ne ki işte Burhan Kuzu'nun örneğinde olduğu gibi beni de kızdırıp sert bir cümle yazmama kendisiyle ilgili pufuduk kuş referansını verdiğimiz cümle yazmama neden olan Burhan Kuzun'un mesela işte raporu çöpe atması gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ve yani bu tabii ki çözüm değil. Avrupa'da aşırı sağ yükseliyorsa Türkiye'de hiçbir şey yükselmiyor değil. Evet. Türkiye'de de çok ciddi sorunlar var. Hatta aşırı sağlaşma söz konusuysa AKP'nin kendisi için bu aslında söz konusu. Evet, Türkiye'de de işte göçmenlerin durumu Ne oluyor ne bitiyor Bu konu mesela Kapalı bir konu Evet bu noktada belki sadece aşırı sağın değil Kurumsallaşmış yapıların da belki biraz payının olduğunu söyleyebiliriz Örneğin Radikal gazetesinde bir haber var Orada da şey yazıyor 20'lerinde Afrika kökenli bir kadın Şubat ayında Meriç nehrinde donarak öldü Adı bilinmiyordu 2011'de kökeni bilinmeyen diye yazmışlar Bir erkek Türkiye Yunanistan sınırından geçerken özel güvenlik şirketi Frontex çalışanlarınca vurularak öldürüldü. Yani kurumsal bir nitelikte de taşıyan bu göçmenlerin özellikle e, bu, yol yol yoldaki geçirdiği e, süreç sırasında birçok birçoklarının hayatını kaybettiğini görüyoruz. 93'ten bu yana AB'ye girmeye çalışırken öldüğü belgelenen 16264 Mülteciden bahsediliyor ve sığınmacıya dair bilinenlerden bahsediliyor. Bunun da bir örneğini bugünlerde İstanbul'un dört bir yanında görüyoruz galiba. Ya tabi can verdiğin bahsettiğin rakamlar yani dudak uçuklatıcı hakikaten. Yani insanlar işte rakamları indirgemeyelim diyelim diyoruz ama işte bir yandan da bu rakamlar da tek başına her zaman çok sarsıcı oluyor. İşte böyle bir Avrupa Birliği mi? Nobel barış ödülünü alıyor İşte bu da dünyanın hani İngilizlerin hakkını mı savunacağız Gibi günü gelip Noktasında öyle bir evet. şey oluyor aslında Yani AB'yi Bir barış Bir anlamda ödülünü alması da çok acıklı bir şey Yani dünyanın düştüğü hale bakın Yani bir Avrupa'nın kendisinin düştüğü halde Aslında O kadar ciddi bir aşığı Sağ tehditli var o kadar ciddi bir işte Bu dün mesela gene Şeyi seyrediyordum ee, izliyordum ee, Yunanistan'daki göstergeleri evet, yeni bir grevle e, beraber gelen Yunanistan'la ilgili her zaman bir haber e, izlediğimde hiç gitme fırsatım olmadı krizden sonra ama hep uzaktan böyle bakıp yüzüne her seferinde sarsılıyorum çok ciddi şekilde bu ülkede ne oldu ne oluyor yani bunun bundan sonra gittiği nokta nedir hani çöküşün dibin dibi yok gibi bir noktada Yunanistan öyle bir e, tabloda Avrupa Birliği işte gene tek mut oluyor e, ve işte Nobel Barış Ödülü de bu aslında çaresizliğin bence göstergesi idi e, bir bir de dal aramak tutunacak yani bir şey bir şekilde kurtuluyor olmalıyız biz bu halde nasıl oluyoruz gibi çok inser mi yorumluyorum bilemiyorum ama e, tekrardan da e, işte bu Frontex olayında olduğu gibi. Tamam de üstü kapalı bir olay yani hani şey Frontex'in bu neden olduğu ölümler vesaire bir gündem maddesi değil yani Türkiye içinde hani olsa ayrı bir beter konu bu sefer işte Avrupa Birliği zaten. ...dövülecek, nefret edilecek... Görünürlülükle alakalı bir sorun olabilir mi bu Frontex'in yaptıklarının ve Frontex'in arkasında yatan söylemin... ...Türkiye'de bilinmemesinden ya da umursanmamasından... ...çünkü görünür olmayan bir süreçten bahsediliyor. Yani bu aralar devam eden bir proje var Bahnu Cennetoğlu'nun yürüttüğü. Bu proje evet. kapsamında da bu görünürlükten aslında biraz da dem vurulmaya çalışılıyor. Bahnu Cennetoğlu bu Lista adlı projesinde şu şekilde diyor... Sizin de dediğiniz gibi parça parça gazete haberlerinde görmeye alışıktım. Ama listedeki arka arkaya sıralanmış, tek cümlede özetlenmeye çalışmış, hayatların kısaltılmış, kıstırılmış hali çok etkiledi beni diyor Banu Cennetoğlu. Bu listede neler var? E, 93'ten bu yana öldüğü bel belgelenen 16.264 mültecinin ismi var. Ve İstanbul'da birçok yerde 50 reklam panosunda ve günde ortalama 230 bin kişinin taşındığı metro hattında 100 e, panoda yer alan bir listeden bahsediyoruz yani dediğiniz gibi o Sarsıcı etkiyi Belki de sokakta da görebilmemizi sağlayabilecek olaylarla da karşılaşabiliyoruz bazen ya Evet e, yani işte inansinin kendisine baktığımızda e, Göçmen işte Yunanistan kökenli olmadığı belli olan ve özellikle işte hani esmer vatandaş, Yunanistan'da esmer vatandaş da olunca yani ne oluyor bilemiyorum da herhangi bir şekilde daha esmerseniz, işte şey olsanız e, veyahut da işte e, siyassanız tabii zaten hiç şansınız yok. E, Altın Şafak e, Partisi'nin e, üyeleri siz... E, bayağı ciddi şekilde işte kendi kontrolleri yapıyorlar insanları dövüyorlar ee, ve bunların çoğu da gazetelerde Yunanistan'da da mesela yer almıyor ee, bu Yunan Gittiği nokta ekstrem bir örnek işte ekonomik krizin e, getirdiği ekstrem bir örnek. Ama Türkiye'de de bir, yani o kadar çok aslında nefret bir işleniyor ki ya göçmenlerde hiç kimsenin hiç kimsezi vaziyetinde. artık yani hani zaten burada ne işleri var nedir alışkanlık da yok yani ayrımcılık çok yoğun zaten kendi içinde Türkiye'nin kendi vatandaşlarına yönelik işte farklı kimliklerdeki vatandaşlara yönelik zaten bu hep var. Bir de üstüne üstlük işte şey olunca göçmen olunca. Ee, iyice şanssız oluyorsunuz aslında ee, özellikle farklı ırklardan insanlara karşı Türkiye'de zaten e, ya herhangi mesela Amerikalı arkadaşlarından ben bunu çok duymuşumdur ee, çekip işte diyelim ki bir Amerikalı Asya kökenli e, her seferinde bunun işte konu olması bunun işte şey kendisine laf atılması şey yapılması e, bir e, sıradan Türkiye vatandaşı gibi aslında yaşarken e, müthiş bir huzursuzluk kaynağı alıyor aslında ee, o bir Amerikan vatandaşı yine ayrıcalıklı kalıyor ama işte bir, pek çok e, ya Türkiye'de işte göçmen olarak hiç ayrıcalıklı konuda olmayan insanlar da var. Bunların yaşadıkları hikayeler kayıp tabii ki yani bu yüzden bu projenin çok büyük önemi var gözümüzün önüne sokması koyması açısından. İşte Avrupa Birliği konusunda da keşke Türkiye bu şekilde de aktif olabilse. Yani bu şekilde de derken aslında hiçbir konuda aktif değil. Bu konuda bir tek para alma konusunda devlet aktif oluyor. Avrupa Birliği fonları alınması konusunda o konu sektirilmiyor da. Ne işte hem Türkiye'nin tam üye olması, tam üye olarak veyahut da en azından o süreçte bu konuların da içinde olması. Ya yani Türkiye'yi ilgilendiren bu sınır meselesiyle ilgili o kadar çok şey var ki. Bir kere kendi vatandaşları vize sorunu. Müthiş bir sorun. Müthiş evet. bir sorun. Yani kendi vatandaşını zaten hiçbir şekilde şey yapamıyor, gidemiyor, gelemiyor. Genç bir erkeğin veya kadının bugün Avrupa'ya gidip bizi alması, İngiltere gibi bir ülkeden mesela eğitim için vesaire. Ben kendi çevremden biliyorum. Neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani bütün belgeleriniz tam olsa, en iyi okullara gidiyor olsanız bile. Bu evet, şey. Avrupa kalesi yani... Kıta, evet kıta ee, ya göçmen yani vatandaşlar bu konudayken göçmenler hele ki işte yani Türkiye'ye bir şekilde e, kendi şeyleri evrakları tamam olmadan gelmek zorunda kalan Türkiye'den geçerek Avrupa'ya gitmeye çalışan hayat şartlarının zorladığı göçmenler, mülteciler vesaire bunlar ne olacak yani onların sorunları tamamen yok ortada ya Avrupa Birliği de bu anlamda Belki e, görünmezliğini Göze batmazlığını Hani hep Avrupa Birliği ile ilgili bir şikayet vardır Avrupa Birliği haberleri yer almıyor İşte A Avrupa Birliği'nin yaptıkları Pek fazla basında yer almıyor İşte bu mesela e, bir anlamda Frontex olayında avantajını Avrupa Birliği'nin Evet e, Biz bu... E, bu, bu, bu konuda yaptıklarının duyulmaması Herhalde iyi bir şey olarak e, Bir iyi Durum olarak Görünebilir Baka... evet biz de süreyi de aşmak üzereyiz ama evet. yani şeyi de söyleyecektim bu Altın Şafak Hristiyavgi denilen e, nasyonalizmin, nasyonal sosyalizmin yani düpedüz nazizmin yükselişi üzerine de işte Spiros Vretos bir gazeteciyle tanınmış, ekonomi dalında tanınmış bir gazeteciyle bir mülakat gerçekleştirdik. Bayağı e, Sturmabteilung yani işte SA kıtalarının durumuyla örgütlenmiş ve özellikle göçmenlere hayatı zindan eden uygulamalardan da bahsetti ve çok endişe verici olan yani polisin yaptığı uygulamaları yaptığından bahsetti ve polis de iç içe üstelik evet yani de... bu, bu evet, tanık olanlardan da ben bu yaz özellikle dinledim ee, Yunanistan'da yaşayan öğrenciler yun, Yunanistan'da bir şekilde bulunan yani yabancıların kendi deneyimleri ve işte e, Yunanistan'da insanların kendi anlattıkları beni çok e, sarstı hakikaten. ya Bu durumda oluyor olması da Yunanistan'ın aslında Türkiye içinde bir şey. yani Bir gün Türkiye'de de bir kriz olursa Yunanistan kadar şiddetli olması gerekmiyor ama Türkiye ne olur? Bunu hep düşünüyor olmak lazım. Evet, aynen. Nereye gider? E, bu arada son son bir şey söylemek istiyorum. 18 e, bu arada Ekim'de e, Avrupa Birliği'nin İnsan kaçakçılığını önleme için ilan ettiği bir gündü. Ya bu çok enteresan bir işte çift 200 aslında Avrupa Birliği ile ilgili. Ee, ve bu konuda işte çeşitli şeyler yapıldı, ee, enteresan böyle hani e, bilgilendirmeler, işte rakamlar ortaya kondu. Avrupa Birliği'nin böyle bir yüzü de var, pozitif yüzü. Keşke işte Türkiye bunun güçlendirilmesi için bir insan hakları konusunda örnek ülke olarak aslında e, bir mücadele veriyor olsa sadece kendi içinde insan hakları ile ilgili değil. Tabii, hayal dünyası, niye anlasın? Evet. Bakın İngilizlerin haklarını savunacağımız güne geliyoruz Geldik. yaklaşıyoruz. her şey olabilir. Her şey olabilir. Çok teşekkürler. Çok Günler. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar...